Allahu Allah, imin şeytanı rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah, Rabbi alaamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala ve رب إشرح لي صدري وييسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علم وفهم والحقني بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مهترن مسلمون. geçen hafta Yine bu camimizde insan ve kulluk bilinciyle ilgili bir sohbet sunduk. Bu gün ise, bu akşam ise, bu sohbetimizin devamı niteliğinde olan bir konu daha sizlere aktarmaya çalışacağım inşallah teala. Geçen hafta konumuza bir giriş yapmış ancak konuyla ilgili teferruatlı hadisler, ayetler zikretmemiştik. Bugün, bu gece inşallah tevbe ile ilgili insanın nasıl bir varlık olduğu ile ilgili, insanın tövbeye olan ihtiyacı ile ilgili, insanın ahirete müteallik olarak yapması gereken hazırlıklarla ilgili ayet ve hadisleri sizlere aktarmaya çalışacağım veya bazı salih kişilerin alimlerin tevbe ile ilgili birtakım notlarını da sözlerini de sizlere aktarmaya çalışacağım. Yüce Rabbim'den sizleri de bizleri de her türlü hayırda muvaffak eylemesini niyaz ederim. Anlatacak olduğumuz şeylerde bizlere kolaylık vermesini, dinleyecek olan kardeşlerimize anlama kabiliyeti vermesini ve bütün bu işleri yaparken bir nefis muhasebesi yapmamızı ve bütün bu işleri yaparken Allah rızasını gözetmemizi, ihlaslı olmamızı, takvalı olmamızı niyaz ederim. Değerli kardeşlerim, <gülüyor> yüce Rabbimiz insan oğlunun her daim pişmanlık göstermesini yapmış olduğu hatalar konusunda tevbekar olmasını istemektedir. Bunu Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde hadis-i şeriflerde peygamberimiz bizlere sürekli vaz etmiştir, aktarmıştır bizlerden tevbe etmemizi istemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlunun hatalı olduğunu, daima hataya meyilli olduğunu şu hadis-i şeriflerinde buyuruyor. Kullibne Adem Khattâ'ın Adem oğlunun her biri çokça hata yapar. Hata yapmaya meyillidir. Ve hayrul khattâ'înettevvâvûn Hata yapanların en hayırlısı da hata yap, yapar yapmaz pişmanlık arz edip tövbe edenlerdir. Bu hadisi şerifte değerli kardeşlerim, Adem oğlunun hataya meyli olduğu, günah yapmaya istekli olduğu ve sürekli nisyan ile unutarak kaflet ile bazen bilerek bazen, bilerek, bazen bilmeyerek. Bazen nefsine kalarak bazen dünyevi bir takım lezzet ve tatların etkisi altında kalarak hata yapmaya meyilli bir varlık olduğunu peygamberimiz anlatıyor ancak hata yapmaya meyilli olan insanoğlunun tevbe yapmaya da meyilli olması gerektiğini bizlerden istiyor. Hata yapmaya meyilli olan insan kendini tövbeye, pişmanlığa alıştırmaz ise biriken günahları altında ezilir. Kararan kalbi ondan sonra Rabbini tanımaz olur. Rabbine olan sevgisini unutur. Rabbine olan saygısını unutur. Dünyada varoluş gayesini unutur ahlaklı olmanın neden elzem olduğunu unutur. Ahiret yurduna hazırlıklı olmanın bir zaruret olduğunu unutur. Erdemli, saygılı, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili bir nefer olmanın gerekliliğini unutur. O yüzden değerli kardeşlerim, daima uyanık bir kalbe sahip olmamız lazım. Tevbe etmemiz lazım. Günah işleyeni gördüğümüzde de sanki biz hiç günah işlemiyormuşuz gibi bak şuna bak, bu adi işi de yapmış. Yazıklar olsun sana. Allah seni şöyle yapsın, böyle yapsın diye ona beddua etme yerine Allah'ım bu kardeşimizi Düşmüş olduğu hatadan dolayı affet, onu bağışla, onu ıslah eyle, onu çevresine, milletine faydalı bir nefer eyle, onu ahiretine en güzel şekilde hazırlanan bir kul eyle ya Rabbi diye dua etmek bir insanlık görevidir, Bir Müslümanlık görevidir. O yüzden değerli kardeşlerim, Sanki tertemiz bir Müslümanmış gibi komşumuzun yapmış olduğu bir hatayı, arkadaşımızın yapmış olduğu bir hatayı sürekli onun yüzüne vurmak, onu bir yaptığı fiilden dolayı adi görmek, kötü görmek bir Müslümanın ahlakı değildir. Çünkü, bakınız, Belki o insan yapmış olduğu hatayı bizler yapmamış olabiliriz, ama ileride yapmayacağımıza dair bir garantimiz var mı? Ayağı ayağımızın kaynayacağına dair bir garantimiz var mı? Yok. Peki o insanın çok büyük bir pişmanlık ateşiyle tutuştuk, tutuşup da tövbekar olduğunda bütün günahlarının sevaplara çevireceğinden haberin var mı? bütün günahları dağlar gibi günahları dağlar gibi sevaba çevirildiğinde pişmanlık ateşiyle böyle bir ilahi lütuf ile karşı karşıya kaldığında Allah katındaki menzili makamının çok yüce olacağını unutabilir misin? Ve bu şekilde onun senden fersah fersah üstün bir makama geleceğini acaba gözden kaçırabilir misin? Bu mümkün değil. O yüzden kesinlikle yapmış olduğumuz ibadetlerle, kılmış olduğumuz namazlarla, tutmuş olduğumuz oruçlarla övünmeyelim. Günahkar insanları gördüğümüzde onları küçük görmeyelim, aşağı görmeyelim ancak onlar için dua edelim, ıslah olmalarını Rabbimizden isteyelim, onlar için davette ve inşaatta bulunalım, onların hatalarını uygun bir dil ile söyleyelim, onları Allah korkusuna davet edelim, onları cennet arzusuna davet edelim, cehennemin narından onları korkutalım, Allah'ın razı olduğu, sevmiş olduğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetin diyebileceği ve ardından büyük şefaatini yapabileceği bir kul olması konusunda ona tavsiyede bulunalım. Hatırlatmada bulunalım. Çünkü değerli kardeşlerim el dinu nasiha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinin nasihat olduğunu söylüyor. Din nasihattır diyor. Öyleyse değerli kardeşlerim nasihat olan bu dinin yaşanabilmesi için bu dinin sahiplerinin önce kendi netişlerine daha sonra yakın akraba çevrelerine daha sonra uzak çevreye doğru genişleyen bir halka içerisinde sürekli nasihat yapması lazım. Sürekli davette ve irşatta bulunması lazım. Bunu yaparken değerli kardeşlerim sürekli söylüyorum Kınayıcı bir uslup, bir dilden kaçınmamız lazım. Aşağılayıcı bir dilden kaçınmamız lazım. وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضْضُوا مِنْ حَوْلِكَ allah Allahu Teala Peygamberine hitap ediyor. Ey Peygamber, sen katı bir yüretlilikle onlara muamelede bulunsaydın, onlar etrafından savrulur giderlerdi. Onlar seni dinlemezlerdi. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِلْكَلَهُ Allah'ın indinden gelen bir rahmet ile sen onlara çok yumuşak davrandın. Allah'ın rahmetiyle insanlara yumuşak davrağı. Biz Peygamber'in ümmetiyiz. Biz Kur'an'a muhatap olan kitleyiz. Biz Peygamber'imizin emir ve tavsiyelerine muhatap olan kitleyiz. Biz Peygamber'imizin o yüce ahlakıyla ahlaklanması gereken müminleriz, müslümanlarız, iman eden kişileriz. İman etmek, amel etmeyi gerektirir. İman etmek, ahlaklı olmayı gerektirir. İman etmek, sünnete uymayı gerektirir. İman etmek, peygamberimizi örnek almayı gerektirir. İman etmek, peygamberimizi her konuda rehber olarak görmek, görmeyi gerektirir. Yoksa Allah'ın dediği gibi siz iman ettik demekle bırakılı vereceğinizi sandınız. Mallarınızla, canlarınızla imtihan edilmeden, sevdiklerinizle, mülkünüzle imtihan edilmeden salı mi zannettiniz. Bunlarla, bu sevdiklerinizle, bu vazgeçemeyeceğiniz şeylerle imtihan olmadan bırakılmayacaksınız. Bırakılmayacağız değerli kardeşler. O yüzden hazır olalım imtihana. Canımızdan feragat etmeye gerektiğinde hazır olalım. Malımızdan feragat etmeye hazır olalım. Allah yolunda inlemeye Allah yolunda eza cefa çekmeye hazır olalım. Nefis, nefsimizden, kendimizden Allah'a güzellikler gösterelim, azimler gösterelim, tövbeler gösterelim, pişmanlıklar gösterelim, kulluk örnekleri gösterelim, güzel kurluk kulluk örnekleri gösterelim ki Rabbimiz bizden razı olsun. Unutmayalım ki hayatın her anı, gecesiyle, gündüzüyle, derdiyle, ezasıyla, cefasıyla, sefasıyla, malıyla, mülküyle hayat her alanında bizi imtihan ediyor. Bizi imtihan eden unsurlarla dolu. İmtihan edilmediğimiz noktalar sadece uykuda olduğumuz vakittir. İmtihan edilmeyenler sadece aklını yitirenlerdir, deli ve mecnun olanlardır. Ne yaptığını bilmeyecek kadar aklından uzaklaşanlardır. Akıllı olan nefer, akıllı olan Müslüman, Kur'an'ın muhatabıdır, Kur'an'ın emirlerinin muhatabıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerinin, nehirlerinin muhatabıdır. Kul olmanın gereğinin muhatabıdır. Hayatımızın her alanında imtihan oluyoruz. Yolda gezerken imtihan oluyoruz. Bir eşimizi, dostumuzu gördüğümüzde onun yüzüne bir tebessüm bir sadaka Tebessüm ile bir sadaka Verme konusunda imtihan oluyoruz Bu konuda cimrilik ettiğimizde İmtihanı kaybediyoruz O kardeşimize Selamı esirgediğimizde İmtihanı kaybediyoruz Yolda görmüş olduğumuz Münker bir işi uygun bir Lisan ile Düzeltmedikçe Elimizle dilimizle Onu düzeltmedikçe bu ikisiyle gücümüz yetmediğinde onundan kalbimizle buz etmedikçe imtihanı kazanmamız mümkün değil. Bununla imtihan oluyoruz. Çocuklarımızla imtihan oluyoruz. Mallarımızla imtihan oluyoruz. Makamlarımızla imtihan oluyoruz. Uzatmaya gerek yok. Hayatın her nimeti bir imtihan, hayatın her aşaması bir imtihan. Hastalıkta bir imtihan, sağlıkta bir imtihan, zenginlikte bir imtihan, fakirlikte bir imtihan, komşulukta bir imtihan, baba olmakta bir imtihan, anne olmakta bir imtihan, evlat olmakta bir imtihan. Hepsinin cevabını Allah'ın razı olacağı şekilde vermek zorundayız. Aksi takdirde Allah'ı kendimizden razı etmemiz mümkün olmayacak. Aksi takdirde kulluk etmek için gelmiş olduğumuz şu dünyada nefslerinin zalimleri olarak müsrif nefislerini, hayatlarını, canlarını, mallarını israf ediciler olarak Allah'a göç ederiz ki işte o zaman pişman olanlardan oluruz. O, o zaman iş işten geçmiş olur. O zaman son pişmanlık fayda vermez. O zaman pişmanlıktan yanıp tutuşmak, Allah'a kulluk sözleri vermek fayda vermez. Rabbir ci'ûn leallî a'melü salihâ fîh salihantîmâ teraktî. bizi geri döndür. Belki belki yapmamış olduğum iyilikleri, yapmamış olduğum kulluğu, yapmamış olduğum ibadetleri Belki artık yaparım çünkü seni gördüm, çünkü azabını gördüm, çünkü bu olayların ciddiyetini gördüm, şakası olmadığını gördüm. Rabbim ne olur bizi dünyaya tekrar çevir diye yalvaranlardan oluruz ki asla çevirmemiz mümkün değildir. اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا Onların pişmanlık arz etmeleri, Rabbim dünyaya tekrar bizi döndür, kulluk yapmaya söz veriyoruz demeleri onların ağızlarından çıkan sadece bir kelimedir. Asla bu kelime, bu isteğe cevap verilmeyecektir. Öyleyse hayat bir kere yaşanıyor. İmtihan bir defa olunuyor. Ya şükredenlerden oluruz. Allah'ın bütün bu iyilikleri karşısında, nimetleri karşılığında ya da nimetleri inkar edenlerden oluruz. Nimetleri inkar etmek. Nimetleri inkar etmek ne demektir? Değerli kardeşlerim nimetleri inkar etmek nimetlerin hakkını vermemektir. Zekatı vermemektir. Nimetlere karşı şükürsüz olmaktır. Allah yolunda mal, malımızı infak etmemizdir, nimetleri inkar etmek, Allah'a isyanda bulmamızdır, nimetlerimizi Allah'ın vermiş olduğu nimetleri inkar etmek, Allah'a kul olmayışımızdır, nimetleri inkar etmek, namaz kılmayışımızdır, nimetleri inkar etmek, camilere yol edemeyişinizdir. Beş vakit camiye uğrayamamış olmamızdır değerli kardeşlerin. Şimdi asrımız insanların bizler dahil olmak üzere en büyük hatalarından bir tanesi kulluk görevini ifa etmek için hak nezdinde, halkın örfünde, geleneğinde kutsal görülen bazı gün ve gecelere kulluğu hapsetmiş olmalarıdır. Değerli kardeşlerim Allahu Teala 365 günün ilahıdır, rabbidir. Allahu Teala bütün günlerin ilahıdır. Allahu Teala bütün ömrün ilahıdır. Allahu Teala bütün zaman dilimlerinin ilahıdır. Kulluk ise bütün zaman dilimlerinde olur. Şu zaman diliminde yaparın, gerisinde oyun ve eğlenceye daların mantığı bize kaybettirir. Şu zaman diliminde yapılan ibadetler çok mübarekmiş. Şu zaman diliminde yapılan ibadetlerle bütün gelmiş geçmiş günahlar af oluyormuş düşüncesiyle sadece o günlerde, o gecelerde tövbe etmek, sadece o günlerde Allah'ı hatırlamak suretiyle Kardeşlerim yeminle söylüyorum cenneti bulmak, Rabbin rızasını bulmak mümkün değildir. Bu tür yanlış matematiksel hesaplar içerisinde olmayalım, unutmayalım ki, unutmayalım ki bin geceden daha hayırlı olan Kadir gecisinin sevabı, Hayatının baki günlerinde de Allah'a kul olma konusunda azmeden insanlara layık olan, verilen bir bağıştır. Yoksa Ramazan'dan Ramazan'a Müslüman olup Kadir gecesinden Kadir gecesine secdeyi görüp gören bir insanın böyle o geceyi bin geceden daha hayırlı bir şekilde değerlendirebilmiş olması mümkün değildir. Böyle bir yama yok ke keşke olsa. Böyle bir yama yok. Yani hiçbir insan ben şu günlerde ibadet yapar, tövbe yapar, günahlarımı affettiririm, şu günlerde ibadet yapar, binlerce yıllık ibadet kadar sevap alırım, dolayısıyla cenneti boylarım, diğer günlerde rahat olayım. Diğer günlerde keyfimi bozmayayım Diğer günlerde kendini rahatsız Etmeyeyim diye diğer günlerde Azmetmeyeyim gayret Etmeyeyim düşüncesinde Olursa bunu lisanı haliyle Bile söylemiş olsa O insan ziyandadır O insan kaybetmiştir O insan nimete nankörlük Etmiştir o insan Allah'ın rahmetinden uzaklaşmıştır O insan sadece Uyanıklık yaparak Allah'ı Ve insanları kandırabileceğini düşünen sadece bir zavallıdır. Zamanında hak din olan Hristiyanlar hak dinin mensupları olan Hristiyanlar bugün ibadet namına hiçbir şey yapmıyorlar. Haftada bir gün kiliseye gelip okunan ilahileri dinlemekle dinlerini yaşadıklarını zannediyorlar. Yapmış oldukları günahların Oradaki papazlar tarafından affedilmesi için kiliseye bağış etmiş oldukları paralarla cennete gidebileceklerini zannediyorlar. Yıllardan beri bunların yapmış olduğu bu hatayı biz anlatıyoruz. Anlatıyoruz, anlatıyoruz ama bir taraftan da Müslümanların önemli bir bölümü maalesef böyle bir dini anlayışa doğru sürüklenmekte. Böyle bir tehlike var. Böyle bir tehlike var. O yüzden Programlar yapılan programların dini programların içerisinde yüzde 80, 90 ilahiler, çalgılı ilahiler, şunlar bunlar var. İşte bu durum ibadet adına yapılan bu durum çok iyi bir alamet değildir. İbadet sadece ilahi okumak değildir, değerli kardeşlerim. Elbette ilahi içerisinde zikirler vardır. Bundan mutlaka sevap alacağız. Dinleyenler de burada eğer bu ilahi güzel sözleri varsa, zikir varsa bu ilahide bunları dinlemek suretiyle imanını artırıyorsa bundan sevap alacaktır. Ancak, ancak namazını kılmayan, orucunu tutmayan, İslam'dan bir haber, inançtan bir haber, İslam'ı bile tanımayan, doğru dürüst imanın şartlarını, İslam'ın şartlarını bilmeyen, nasıl iman edileceğini bilmeyen, hayatında birçok hatalar, şirkler dolu olan bir insanın din namına sadece ilahi söylemesi ve sadece ilahi dinleyerek dinini yaşayacağını düşünebilmesi bizim için İslam adına en büyük tehlikedir. Böyle bir Müslümanlık profili yoktur. Bunlara dikkat etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Tekrar konumuza dönmemiz gerekirse kıymetli Müslümanlar Peygamberimizin bir hadisinde şöyle buyuruyor لَوْلَا اَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ خَلَقَ اللّٰهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ فَيُوْفَغُ Eğer siz günah işlememiş olsaydınız ey insanlar Allah günah işleyip tevbe eden bir mahluk yaratırdı. Siz yok ederdi, yerinize günah işleye, işleyip Tevbe eden bir mahluk yaratırdı. Demek ki bu hadisten anlayacağımız şudur: İnsan oğlunun günah işlemeyeni yoktur. İnsan oğlu günah işler. Eğer insan oğlu gerçekten günah işlememiş olsaydı, Allah Teala günah işleyebilecek ancak tevbe edecek bir varlık, bir mahluk yaratırdı. Onları yok ederdi. Çünkü neden? Değerli kardeşlerim Allahu Teala kişi günah işlediğinde pişmanlık ateşiyle yandığında boynunu büktüğünde Rabbim ben bir hata ettim. Rabbim beni bağışla. Rabbim ben bu hatayı nasıl yapabilirim? Nasıl yaptın? Ayağım kaydı, düşünemedim. Bir an gaflete daldım. Rabbim pişmanım. Rabbim beni bağışla, Rabbim sen beni bağışlamasam ben helak olurum, ben perişan olurum. Rabbim senin kapından başka bir kapı yok gidecek dediği zaman Allah'ın sevmiş olduğu bir kulluk manzarası ortaya çıkıyor. Allah bunu istiyor tam olarak. Allah bu manzarayı bizden görmek istiyor. Bu manzarayı görmek istiyor. Hepimiz Rabbimize kendimizden bu manzarayı göstermemiz lazım. Bu manzarayı göstermedikçe Allah'ın murat ettiği bir kul olamayız. Bu pişmanlık manzarasını Rabbimize göstermemiz lazım. İsyankarlıktan pişman olup tövbeka, tövbekarın saf, duru gözyaşlarını iki gözümüzden yanaklarımıza doğru akıtmamız lazım. Allah korkusundan tenha bir yerde ağlayan gözü cehennem ateşi yakmayacaktır müjdesine nail olabilmek için lütfen pişmanlık gözyaşları dökmemiz lazım dökelim ağlayalım ağlayamıyorsak ağlamaklık yapalım ey kalbim ey yüreğim günah işleyip duruyorsun da bir pişman olmak bile aklına gelmiyor. Pişmanlık ateşi sana yaklaşmıyor. Doldun mu? Taş mı oldun? Katılaştın mı? Allah'ın rahmeti senden uzaklaştı mı? Sen neden gözyaşı dökemiyorsun? Neden günahlarına pişman olamıyorsun? Neden Rabbim itiraf ediyorum eksiklerimi kabul ediyorum ve bir daha yapmamak üzere sana söz veriyorum diyemiyorsun? Ey yüreğim, ey kalbim, taş mı kesildin? Ne oldu sana? Diye kalbini Allah'a şikayet etmelisin. Şikayet etmeliyiz. Donuk kalpleri, gözyaşları kurumuş gözleri, hatırlamayan, hayıflanmayan yürekleri Allah'a şikayet edelim. Onlar bizim yüreğimiz ama ondan davacı olalım, onu Allah'a dönmesi için uyaralım eğer onda bir soğukluk, bir katılık, bir dolukluk, bir unutkanlık, bir aymazlık, bir umursamazlık görüyor isek peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle yapardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Allahumma ya muqallib el kulub, thabbit qalbi ala dinik. Ey kalpleri eviren çeviren Allah'ım, kalpleri hakka batıla çeviren Allah'ım. Kalbimi hak din üzerinde sabit kıl diye dua eder Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de onun sünnetini tatbik etmeye çalışan Müslümanlar olarak aynısını bolca yapmamız lazım. Değerli kardeşlerim, kalbimizin katıldığını, yüreklerimizin unutkanlığını, umursamazlığını Allah'a havale edelim ve diyelim ki ey Allah'ım işte benim yüreğim denedim pişman olmayı bilmiyor. İşte benim yüreğim biraz harekete geçireyim geçireyim dedim harekete geçmiyor. İşte benim gözlerim sana olan korkusundan dolayı iki damla gözyaşı dökemiyor. Allah'ım sana şikayet ediyorum. Allah'ım İmanımın zayıflığını sana şikayet ediyorum. Allah'ım gözlerimin kuruluğunu sana şikayet ediyorum. Allah'ım kalbimin katılığını sana şikayet ediyorum. Ey kalplerin sahibi olan Allah! Ey gözlerin sahibi olan Allah! Ey yüreklerin sahibi olan Allah! Beni de gör. Bana da rahmet et. Kalbime yumuşaklık ver. Katılıktan beni koru. Ey Rabbim! beni unutanlardan, unutkan olanlardan, nisyanet düşenlerden, ye umutsuzluğa düşenlerden eyleme diye Allah'a yalvarmamız yakarmamız lazım. O yüzden diyor, diyorum ki ağlamamız lazım. Ağlamayı bilmiyorsak ağlamaklık yapmamız lazım. Ağlamaklık da yapamıyorsak kendimizi Allah'a şikayet etmemiz lazım. Kalbimizi Allah'a şikayet etmemiz lazım. Kalbimizi Allah'ın ellerine sunup Allah'ım şu bozuk olan kalbimi sen tamir et. Allah'ım şu eksik olan kalbimi sen tamamla. Allah'ım şu kuryan gözlerime sen su getir, sen yaş getir, sen rahmet getir ya Rabbi diye yalvarmamız lazım değerli kardeşlerim. Bunu yapmamız lazım. Buna çok büyük ihtiyaç var. Ya hocam neden bahsediyorsun? Bunlar Hangi dünyadan bahsediyorsun? Ben Allah için bir defa bile gözyaştığımı döktüğümü hatırlamıyorum diyebiliyor isek diyen kardeşlerimiz var ise bugünden teziyor, şu saatten teziyor, al kalbini ellerine Allah'a takdim et. Onun zayıflığını Allah'a şikayet et. Onun aymazlığını onun unutkanlığını Allah'a şikayet et. Ey Rabbim Görüyorum ki kas kaskatı. Ey Rabbim görüyorum ki gözlerim kaskatı kesildi. kupkuru kesildi. Ey Rabbim ben böyle gidersen. Ben böyle gidersen. Ben bu kalple senin huzuruna çıkamam ya Rabb. Ben bu gözlerle senin huzuruna çıkamam ya Rabb. Ben bu aymazlıkla, bu unutkanlıkla senin huzuruna çıkamam ya Rabb. Huzuruna çıkmadan önce bana rahmetini esirgeme ya Rabb. Ya Rabb. Rahmetine muhtaçım, affına muhtaçım, merhametine muhtaçım dememiz lazım, diyelim değerli kardeşlerim. Buna çok büyük ihtiyaç var. Düşünmemize ihtiyacımız var, aklınızı kullanmaya ihtiyacımız var, imanımızın kontrolünü yapmaya ihtiyacımız var. İnsanlar iman diye bir şey diyorlardı, biz de iman ettik sandık demeyelim. İnsanlar cami diye bir yere gidiyorlardı. Biz de peşlerine gittik demeyelim. İnsanlar Allah diye bir ilah tanıyorlardı. Ben de onları takviden tanımış oldum demeyelim. Bunun aslına özüne varalım, şu şuuruna varalım. Kalbimizin derinliklerinde Allah'ın varlığını hissedelim. Aklımız ve yüreğimiz bir olsun Allah'ı bulalım. Bu işin şakası yok değerli Müslümanlar. Yeniden şuuru müminler olmamız lazım. Yeniden öne doğru çıkalım değerli kardeşlerim. Arkadan kardeşlerimiz oturmak için. Öne doğru çıkalım. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim. İslam'ın gelişinden gelişinden çok kısa bir süre sonra yani bir nesil sonra yani sahabelerden sonra gelen o nesil içerisinde insanlar bazı günahlara da Bu günahlar hafif günahlardı, basit günahlardı. Sahabeler Tabiinlerin bu günahları işlediklerini görüyorlardı ve diyorlardı ki Ey tabiler sizler öyle günahlar işliyorsunuz ki onu çok hafif görüyorsunuz. Biz Allah'ın Resulünün zamanında bu günahları helak edici günahlar olarak görüyorduk. Tabi'inler ki İslam'ı çok iyi yaşıyorlar, sahabeden sonra gelen asıl, nesil. Bugün bizler çok uzaklardayız. İslam'ı anlama, yaşama olarak, şuur olarak, takva olarak sahabelerle benzer yanımız çok az, çok az, çok az. <gülüyor> Peygamberimiz gelse bize nasıl ümmetim diyecek, nere bizi görüp de ümmetim diyecek. Hangi alametimizi görüp de ümmetim diyecek? Şu açık saçık kadınlarına ümmetim diyecek? Ezan okunduğunda camide iki kişi gördüğü zaman bu milleteni mi ümmetim diyecek? Faizi rahatlıkla alıp yiyen bu ümmeteni ümmetim diyecek? Zina'yı ekmek su gibi efendim neşteden bu ümmeteni ümmetim diyecek? Caddelerin sağında solunda faiz müesseseleri dolu olduğunda bu caddeler ümmetinin caddesi diyebilecek mi? Caddelerin kaldırımlarında bütün tesettürden uzak kadınlara benzemeye çalışmış erkekler, erkeklere benzemeye çalışmış kadınlar gördükçe bu ümmet, bu cadde bu sokak, bu kaldırımlar benim ümmetimin ül caddesi, sokağı Diyebilecek mi? Diyemeyecek. Diyemeyecek. Diyemeyecek. O zaman hangi yüzle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazı Kerem'inde huna, buraya gelin ey ümmetim korku içerisinde olan insanları görünce o insanların içerisinde korku içerisinde yaşayan ümmetini aramak suretiyle buraya gelin ben Muhammed'im ben Resulullah'ım. Buraya gelin. susadınız Korku içersiniz. Bir yardıma ihtiyacınız var. suya ihtiyacınız var. Gelin buraya Havz-ı Kerim'imden su için ey ümmetim. Ben buradayım. Buraya gelin diye işaret ettiğinde, değneğiyle çağırdığında diyebilecek miyiz? Ya Muhammed ey Allah'ın Resulü ben senin ümmetindenim. Ben geldim ey Allah'ın Resulü. Bana Hafız-ı Kerim'inden ikram et ey Allah'ın Resulü diyebilecek miyiz? Bana şefaat et Allah'ın izniyle ey Allah'ın Resulü diyebilecek miyiz? Hangi yüzde bunu diyebileceğiz? Hangi yüzde? Günah bataklığına batan yüreklerimizle mi? Günah bataklığına batan gözlerimizle mi? Günah bataklığına batan kulaklarımız ile mi? İslam'ın hakim olmadığı yüreğimizle mi? İslam'ın hakim olmadığı ailemizle mi? İslam'ın hakim olmadığı sokağımızla mı? Caddemizle mi? Çarşımızla mı? İslam'ın hakim olmadığı milletimizle mi? Hangi yürekle, hangi, hangi yüzle, hangi sebeple bunu diyebileceğiz? Orada nice umutlu insanlar... İşte Allah'ın Resulü işte Havzı Kereminin başında Ümmetini davet ediyor Diye koşacaklar Ancak Görevli melekler O gelen insanların içerisinde Binlercesini geri çevirecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Onlar benim ümmetim Niye geri çeviriyorsunuz diye Meleklere söyleyecek Serzenişte bulunacak Ancak ya Muhammed Senden sonra onlar ne işler yaptılar Haberin var mı Bunlar senin ümmetin olamadı. Bunlar senden sonra bidatlere daldılar. Hurafelere daldılar. Seni unuttular. Allah'ı unuttular. Namazı unuttular. Büyük günahlara daldılar. Zinaya daldılar. Faize daldılar. Bunlar kulluğu unuttular. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzak olun. Madem ki öyle uzak olun. Uzak olun. Benden size ne şefaat. Ne Havz-ı Kerem'den ikram var. Uzak olun diyecek Ve o insanların halini düşünebiliyor muyuz? Hüngür hüngür ağlayacaklar. Büyük bir pişmanlık içerisinde geri döndürülecekler. Havz-ı Kerem'den uzaklaştıracak, uzaklaştırılacaklar. Peygamberimizden uzaklaştırılacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılacaklar. O durum olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize haber veriyor. Olacak mı? Değerli kardeşlerim, şimdi son asırlarda bir acayip şeyler çıkmış. Geçen hafta da söyledim, bir bayan, işte bayanlardan koro oluşturulmuş, baş açık, saç açık, bağır açık, ilahi okuyorlar, Peygamberimizi anıyorlar peygamberimizi anıyorlar. Ya Muhammed şefaat eyle vesaire vesaire gibi ilahiler söylüyorlar. Arkalarında bir sırada erkek var. Bunların da çoğu maalesef imam. Birkaç yerde böyle böyle korolar kurulmuş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya gelse, oraya gelse bu işi Över mi yoksa kızar mı? Bir düşünmek lazım. Öncelikle şunu söyle. Bir kere siz ey hocalar, ey kadınlar böyle tesettürsüz bir halde bir araya gelmekle günah işliyorsunuz. Başı açık, saçı açık, bağrı açık bir şekilde benim adımı ağzınıza almak ile abesle iştigal ediyorsunuz. Siz Allah'ı ve Resul'ü sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Siz yalan söylüyorsunuz. Allah'ı ve Resul'ü seven Allah'ın ve Resul'ünün emirlerine uyar. Onun tavsiyelerine uyar. Böyle bir şey olabilir mi? İtan, saz, darbuka ne varsa ne ibadet yapıyoruz. Böyle bir ibadet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmadı söz sözle çalgıyla ibadet olmaz. Yakında bunları camiye sokarsalar hiç şaşmayın. Yok böyle bir şey. Uyanık olalım ey ümmet, ey Müslümanlar Allah'ın ve Resul'ün nehr ettiği bir takım şeylerden uzak kalalım. Kulaklarımızı bu çalgılı ilahilerden uzak tutalım. Gözlerimizi Kadınlı, erkekli bu korolardan uzak katalım değerli Müslümanlar. Böyle bir yanlışlıktan Allah'a sığınırız. Böyle bir abesten Allah'a sığınırız. Maalesef şuursuzluk. Sizleri tezlih ederim muhterem kardeşlerim. Sizler saf temiz insanlarsınız. Sizler bizleri örnek alarak rahatlıyorsunuz. Onlar yaparsa doğrudur diyorsunuz. Sizler haklısınız. Sizlere diyecek lafımız yok. Eğer bir müftünün liderliğinde hazırlanan bir programda darbukalar, sazlar, orkular, gitarlar, piyanolar varsa siz diyeceksiniz ki ya müftü bunu yapıyorsa demek ki caizdir. Sizin günahınız yok ama uyanık olun her her insana da inanılmaz her müftüye de inanılmaz böyle dinimizin mem ettiği menhiyat işleri yapan müftülere inanmayın bu programları bu tür programları yapan müftülerimizi de halk olarak gidelim gidelim uyaralım ya hocam sen peygamberimizi anmak için darbuka getirdin saz getirdin gitar müzisyenler getirdin kadınla erkekli korolar kurdun cıplak bunlar tizeftüre uygun değil ya hocam sen bunu nasıl yaptın? Yani bunu biz atalarımızdan görmedik. Kur'an'da da göremedik. Peygamberimizin hayatında da böyle bir şey yok. Hatta bundan men etmiştir. Sen bunu nasıl yapıyorsun değerli hocam? Nasıl yapıyorsun? Nereden buldun fetvasını? Nereden çıkardın bunu? Sormak hakkımız. Dininizi müdafaa etmek bizim hakkımız. Bugün levhalara imamdır, müftüdür, şudur budur levhalara inanmayacaksınız. Kim İslam'ı yaşıyorsa, Müslümansa, kim takva ehliyse, kim söylediğini yaşıyor ise, kim kimin hayatı peygamberimizin hayatına uyuyor ise, imam odur, önder odur. Öyle. Maaş almak için bir göreve gelmiş, adı imam olmuş, şu olmuş, müftü olmuş veya bu nedir? Bu hakiki imam olamaz. Hakiki, müf hakiki müftü olamaz. Bu tür insanlara karşı dinimizi koruyacağız. Koruyacağız. Söyleyeceğiz bunlar yanlış olduğunu. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde şöyle buyuruyor. Diyor ki size iki asıl bıraktım. Bu iki asla sımsıkı sarıldıkça asla dairete düşmezsiniz. Birinci asıl Kur'an. İkinci asıl benim sünnetim. İki elinizle bunlara sarılın. Elinizden kurtulup gitmesin diye dişlerinizle de bunları tutun. Dişlerinizle. Dört elle sarılın. Çünkü bunlar elinizden alınmaya çalışır, çalışan insanlar olacak bunları. Kur'an'ı, sünneti, gerçek İslami yaşantıyı, Peygamberimizin örnek hayatını elinizden almaya çalışanlar olacak. Bunlara karşı müdafaa edin dininizi. Dört elle sarılın. Kitaba, dört elle sarılın sünnete diyor. Bu tavsiyeye uyanın değerli kardeşler. Tabi Yine ben size birçok ayetler, hadisler aktaracaktım ama bunlara fırsat olmadım. Daha çok yine konuşmamız bir girizgah mahiyetinde kalıverdi. Ancak iki ayet arz ettikten sonra sohbetimize son verelim inşallah Biraz daha sıkışırsak arkadaşlarımız e, bir ön safa daha gelirsek iyi olur. Kapının dibinde arkadaşlarımız var. Evet. Nur suresi 31. ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve tubu ilallahi cemian. اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey mü'minler hep birlikte Allah'a tövbe edin. Bu şekilde umulur ki kurtuluşa ererlerden olursunuz. Yine Tahrim Suresi 8. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً Nasuh, dönüşü olmayan, azimli, gayretli bir tövbe ile Allah'a tövbe edin ey iman edenler. asa Rabbukum, ey yükeffir ankum, seyyiatikum. Umulur ki Rabbiniz günahlarınızı bağışlar. Ve yudukilkum cennetin tecrimin tehtihel enhar. Altlarından ırmaklar akan cennetlere sizi sokar. Yevme la yuhzillâhu'l-nebiyyeh. Ve alledine o gün öyle bir gün ki Allah Resulünü ve onunla birlikte ona iman edenleri asla rezil ve rüsvay etmeyecek. Nûrhum yezga beyne eydihim onların arasında Allah'ın nuru dolaşacak ve bir imanihim. Ve yuqulun rabbana etmim lene nurana onlar yalvaracaklar ey Rabbimiz nurumuzu tamamla feğfir lena günahlarımızı affeyle inneke ala kulli şeyin kadir muhakkak sen her şeye kadirsin diyecekler. Değerli kardeşlerim Kur'an kalplerdeki hastalıklara şifadır. Biz bugün Kur'an'ı maddi hastalıklara şifa olarak çokça Kullanıyoruz, Ondan istifade ediyoruz. Manevi hastalıklara, iman hastalıklarına, kulluk hastalıklarına dert deva olması için Kur'an-ı Kerim'den istifade etmiyoruz. Bu da dünyevileşmemizden dolayıdır. Ahireti unutmamızdan dolayıdır. Kur'an kalplerdeki meydana gelen katılığa şifadır. O yüzden lütfen Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyalım, iyi anlayalım. Manasını iyi bilelim. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlarsak kalplerimizdeki hastalıkların birer birer şifaya kavuş, kavuşacağını göreceğiz değerli kardeşlerim. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepiniz tabii ki bu gece teşrif ettiniz. Bizler her gece camimizi bu güzel yüzlerle bu nurlu yüzlerle dolmasını bekliyoruz. Hocamız da hep bunun hayalleriyle Yaşıyor bunu biliyorum Ve sürekli siz kardeşlerime Camimizi öksüz bırakmayalım davetini Sürekli yeniliyor tazeliyor Bunu sürekli olarak yapıyor Allah razı olsun kendisinden Bizler ne olursunuz Şu Allah'ın evlerini boş bırakmayalım Bunu kendi nefsimiz için yapacağız Bunu kendimizi kurtarmak için yapacağız Bunu Rabbimizin rızasına nail olabilmek için yapacağız Nefislerimize mücadele edelim. Bilelim ki en büyük cihat nefislerle yapılan cihattır. Bilelim ki nefisler bizim düşmanımızdır. Bilelim ki şeytan bizim düşmanımızdır. Nefsimize ve şeytana karşı mücadele etmemiz lazım. Ve bunu çok diri ve kuvvetli, azimli bir şekilde yapmamız lazım. Aksi takdirde kaybedenlerden oluruz değerli müminler. Hocam duayı teşrif eder misin? ve akhir davana